İnsan Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata ala insani min ed lem yekun şeyen mezkura İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi? <gülüyor> Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık. İnna hadiina husbila, inma şakiro, Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir. İnna. <gülüyor> Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Şüphesiz ki iyi kimselerde Karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler. Aynen yeşrabu biha ibadullah O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akatıp fışkırtırlar.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 Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler. İnne ma nut'imukum li vejhillahi la nuridu minkum cezaa'en ve la şükura.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 فَوَقَاهُمُ <gülüyor> اللّٰهُ İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir. وَجَزَاهُمْ بِمَا Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır. <gülüyor> Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler. ودانيه عليهم بلالها Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır. ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir. Ve yuskavne fîhâ kâne Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur. Aynen ف۪يهَا تُسَمَّا Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ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 İnne menahnu nazzalna aleyke'l-Kur'ane tenzila Ey Muhammed şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik. Tasbir li hukmi rabbika ve la tuti minhum afimen Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkara veya nanköre itaat edip uyma.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 Teetcut namazı kul. ve <Sessizlik> <Sessizlik> Doğrusu şu kafirler, çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar. Nehnul oh. khalqanahum ve şaddana asrhum ve ıdâşina beddala amthalhum Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا Şüphesiz ki bu bir öğüttür dileyen rabbine giden bir yol tutar ve ma teşaoona illa en yasha Inna Allaha kan ali man hakime Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yudhailu min yasha'u fi rhamtih, wa al-ẓalimin aqdallahum alima. O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.